Baba hiç anlatmazdı aslında ama büyük amcalar falan anlatırdı. Bizim köyde olmamış ama Kürt köylerinde falan Ermeni çocukları doldurup sepetlere suya atmışlar. Kadınlar en güzel olanlarını almışlar. Adamların topraklarının üzerine oturmuşlar. Bizim köylerde yapmamışlar tabii. Yan köyde olmuş yani. İşlerine yarayacak adamları sanatı olanları kenara ayırmışlar. Bizim köyde de vardı mesela ayakkabı tamircisi bir tane. Yani şimdi bu insanlar Aleviyim, Kürdüm, Türküm demiş yaşamak için ondan söylüyorum yani. Türkiye'de bence çoğu insanın kökünde başka şeyler var. Araştırmak lazım. Anlattıklarının hep başka köyle ilgili olması ama her nasılsa ayakkabı tamircisinin kendi köylerinde ortaya çıkması bu tuhaf çelişki onu hiç şaşırtmıyor. Bir çelişki gibi bile gelmiyor ona belki. Çünkü dedim ya, dünya büyük bir hikaye, Biz, bize anlatılmış bir hikaye. Bir dua gibi ezberliyoruz onu hepimiz, tıpkı anlamadan okuduğumuz dualar gibi, ayıklamadan. Çünkü bilirsiniz, duaları değiştirenleri ne yaparlar? Bütün dualardan mahrum bırakılır ölüleri. Belki ölülerin canını acıtmaz bu, ama geride kalanlar, Anlar öte tarafta tek başına gideceklerini. Dünya böyle korkutur insanı. Duaları, hikayeleri değiştirirlerse yalnız öleceğini belirterek. Bu yüzden hep yan köyde olması gerekir kötülüklerin. Kan hep yan köyde akar. Suç oraya aittir. Acı ve vahşet. Çünkü bizim köyde olduğunu söylerse biri hikaye değişir. Ve Hrant Ölür İyi Geceler Radyo 1959 Dostları Ece Temel Kuran'ın Ağrı'nın Derinliği Kitabından bir alıntıyla başladık geceye Bu gece 19 Aralık 2007'de karanlık güçlerce öldürülen Deli Fişek Hrant'ı Rakel'in sevgili Çutak'ını anmak ve buradayız Ahbarik demek için bir saat birlikte olacağız aslında bu toprakları paylaşan çoğumuzunkine benzer meşakkatli bir hayatın içinden gelen ve o nedenle de ölümünden önce çok az kişinin varlığından haberdar olduğu bir adamı tanıyacağız. 1954 yılında Malatya'da doğan bir ile yaşadığı topraklara ve bu topraklarda yaşayan halklara sevdalı bir Ermeni ile tanışacağız. Elbette hiçbir insanın yaşamı bir saate sığmaz. Hrant'ınki de sığmayacak. Bugün sözü ben söylemeyeceğim, Tuğba Çandar'ın kaleminden kendi yazıları ve Hrant'ın dostları aracılığıyla bakacağız ona. گی جنم گلودی کے ہمو خرو دیگے جنم گلودی کے ہمو خرو دیگے سیرنگ ایر یارس Arkadaşımın adı da da Hrant'tı Bana onu anlat deseler Has adamdı derim Asil ruhtu, sıkı dosttu Cesur yürekti, deli fişekti Koruyandı, kollayandı, candı Tarifi çoktu onun Kimselere benzemezdi derim Canına kıydılar arkadaşımın. Gazetesinin önünde vurdular onu. Arkadan vurdular hem de. Üç kurşunla. O gün ben de vuruldum. Yaşarken değdiği koca kollarıyla sarıp salmaladığı, Dokunup şifalandırdığı herkes vuruldu. Hepimiz vurulduk. Ama Hrant öldü. Biz kaldık. Ve gördük. Kaldırımda yüzü koyan, koyun yatan Hrant'ı gördük. Üzerine örtmeye çalıştıkları beyaz kağıdı da, altı delik ayak da. Hepsini gördük ve bildik. Hrant kaldırımda gözlerimizin önünde serdiği cansız bedeniyle atalarının geçmişini bugüne taşıyan bir köprü oldu ve yaşarken anlatamadıklarını da anlatmayı sürdürdü bize. Her zamanki gibi beden diliyle. <gülüyor> Ho fin merdem ho Çalı sırdı saraladı, kel içsir o, uçt üstte. Arkadaşı Tuğba Çanlar'ın sözleri böyleydi. Şimdi bakalım Sirhanuş hala ne demiş. Hrant'ın adını dedesi koydu. Ermenice'de hur ve yerant kelimeleri bir araya gelince olur sana Hrant. Hur ateş, yerant canlılık demekmiş. Hrant canlı bir ateş manasına geliyor. Sanki bilirmiş gibi koymuşlar adını da. Barı barı gene, barı gene. Gaban göderim şar gene. Barı barı gene, barı gene. Gaban göderim şar gene. Esiyavrui çift xoçu gurban gene. Esyoru <Gülüyor> isarevun çift haç gene Hıyar. Bar, bar, baktiyar Emin, pere, şathı yar O de, o de, göçlana Ellerini gökünana O o de, o de Nana. Bar genem, bar genem Gaban gıdırım şar genem Bar genem, bar genem Gaban gıdırım şar genem es Çift koçı guruban genem. Es yavrui sarevun. Çift koçı guruban genem. Bar. Bar. Annemle babam boşanırken, mahkeme biz üçümüzün velayetini babama vermiş. Bunun üzerine baba, ben çocuklara bakamam diye sorumluluğu annemin üzerine yıkmaya kalkınca Annem de bir çare sen bakacaksın diye işin da bindirmiş. O sıralar annem Armen Ak dayımın evinde kalıyormuş. Babam bizi almış yanına oraya götürmüş. Sokağın köşesinden dayımın evine doğru hadi ananıza gidin diye tazlik yapıyor. Bir çare anam da gelmeyin babanızda kalın diye bizi öteliyor. Bir yandan da yandan da babama Veryansın ediyor Aniden Hrant Yokuş aşığı kum kapıya doğru koşmaya Başladı Biz de ardından Buraları iyi hatırlıyorum ama sonrasını Hatırlamıyorum Hatırlamamamın sebebi de anamın hali O yüz ifadesi Çaresizlikten O an eline benzin versen kendini de biz de yakacak Böyle bir haldeydi işte Yervant Hatırladığım en eski anım evden kaçan ve sokaklarda kaybolan üç çocuk. Anasından babasından kaçan üç kardeş. Hep kavga ederdi annemle babam. O günde anam camdan bağırıyordu babanıza gidin diye babam da ananıza gidin diyordu. Biz arada kalmıştık. Ne olduysa artık birden yokuştan aşağı koşmaya başladım. Kardeşlerim de yanımda. Kumkapı kapı sokaklarında bir aşağı bir yukarı koştuk, koştuk, koştuk. Bu ne kadar sürdü bilmiyorum. Sonunda polis bizi buldu. Kum kapıdaki balıkçı barınağında. Bir balıkçı sepetinde. Üçümüz birbirimize sarılmış uyumuşuz orada. Aç ve susuz tabii. Üç gün sonraymış dediler. Meğer biz ortadan kaybolunca polise haberdar etmişler. Ben yedi yaşındayım. Hosrof beş. Yervant'ta iki. En eski anım budur işte. Hrant. almasarı gel yessins ça Meretmeni Sarı geldi Sarı gel Sarı 22 Eylül döneminde insanlık onurum çiğnenmeye çalışıldı. Bunun faili beni yere yatırıp kundurasının ökçesiyle parmaklarıma basa basa türkü söyleten işkencecimdi. Koğuşta sık sık türkü söylediğimi duymuş olacak ki benimle eğleniyordu. Dağlarına bahar gelmiş memleketimi çağırmıştım acıyla. Bu yaşadığımı hiç unutmadım. Oysa ne güzel türküdür değil mi yanık yanık kendi isteminle söylediğinde... Vapusluğun ve yalnızlığın türküsü, hele de yalnızlığın hırantı. Memleketimin dağlarına bahar gelmiş. Memleketimin dağlarına bahar gelmiş. Memleketimin memleketim dallarına bahar gelmiş memleketimin dağlarına bahar gelmiş memleketimin dağlarına bahar gelmiş memleketimin dallarına bahar gelmiş memleketimin Dağlarına bahar gelmiş memleketimin, dağlarına bahar gelmiş memleketimin, memleketimin, memleketimi. Haberin var mı taş duvar, haberin var mı? Demir kapı kör pencere yastığım Ramzam zincirim Demir kapı kör pencere yastığım Ramzam zincirim Uğruna ölümlere gidip geldim Uğruna ölümlere gidip geldim Zulandaki mahsum resim haberin var mı? Zulandaki mahsum resim haberin var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş Karanfil kokuyor cigara Görüşmecim yeşil soğan göndermiş Karanfil kokuyor cigara Dağlarına bahar gelmiş memleketimi Dağlarına bahar gelmiş memleketimi Dağlarına bahar gelmiş Dallarına Dağlarına bahar gelmiş memleketini. Dağlarına bahar gelmiş memleketini. Dağlarına bahar gelmiş Dağlarına bahar gelmiş memleketim. Dağlarına bahar gelmiş memleketim. Dağlarına bahar gelmiş memleketim. Memleketimi Babam okumayı çok severdi. Evimizde çocukluğumdan beri değişmeyen şey yılına kitap olmasıdır. Zooloji ve felsefe ölümlerini fakülte olarak sevdiğimi sevmediğimi bilemiyorum ama mesela evren, uzay teknolojisi konularındaki bilimsel gelişmelerle ilgili haberler onu hep heyecanlandırıp hayrete düşürürdü. Pazar günleri mutlaka kısa süreli, süreliğine de olsa bir hayvanlar alemi belgeseli seyredilirdi bizim evde. Eğitim ve başarı konusunda çok farklı görüşleri vardı. Onun olmazsa olmazı klasik eğitimden çok çünkü bu imkana herkes sahip olamayabilir okuma, öğrenme ve kendini geliştirme arzusunun duyulmasıydı. Delal Bir tanecik yavrularım. Nihayet Kendime bugün boş vakit bulabildim. İlk fırsatta oturup sizin için bir masal yazmaya karar verdim. Bundan sonra da her boş anımda sizlere masal yazıp göndereceğim. Güzel anneniz bu masalları size akşamları, akşamları yatırırken okusun. Benim masallarımı dinleyerek mışıl mışıl uyursunuz. Sizleri çok sevdiğini zaten biliyorsunuz. Bunu bir kez daha tekrarlayarak Masalım'a başlıyorum. Yazımda şu öyküyü anlattım. Fransa'da yaşayan çok yaşlı bir bayan, Ermeni bayan, her sene, her sene Fransa'dan kalkıyor, geliyor Sivas'ın Uludere köyünde, kendi köyü, gidiyor 15 gününü orada geçiriyor. Bunu senede 1-2 yapıyor bu insan. Senede 1-2 yapıyor. İstanbul'da akrabaları var, kızı var, bazen onlara bile uğramıyor yaşlıka da gidiyor oraya o köyünde, o kendi yaşam alanında hasretini orayla gidiyor. Ve bir son seferinde ölüyor katınca sordu. Beni o zaman Sivas'tan yaşlı bir bey aradı. Oğul dedi seni söylediler, ben seni buldum. Şimdi biz bunu burada namazımızı kıldık, duamızı yaptık, gördük ama vardır herhalde bunun bir yakını bulursan söyle gelsinler biz de yardımcı olalım. Ben aradı buldum kızını buldum. Gönderdim. Kız tespit etti annesinin o olduğunu. Peki dedim alıp geliyor musun cenazede? Kız dedi ki abi ben alıp getireceğim ama dedi cenazeyi. Buradaki yaşlı amca bana bir söz söyledi dedi. Arkasına. Niye ağladın derken gençlarca aldı telefon amca ne yaptın ne dedin kızla dedin hiç oğlum dedi hiçbir şey dedi ben ona dedi ki kızım anandır malındır istersen alır götürürsün ama beni dinlersen bırak su çatlağını buldu su çatlağını buldu isimsiz bir teknesi vardı Hrant'ın. İlk aldığında Neco ile Atilla'dan kaçırdı bunu. Büyük bir hevesle sabah erkenden gitti, açıldı denize. Malatya'da tekne kültürü mü var, ne bilsin bizimki. Sabahtan gitmiş, akşama kadar dönmemiş kıyıya. Balık tutmuş tutmasına ama elini alıp yiyecek hali kalmamış. Güneşin altında kalmaktan bütün gün yanmış, ciğer gibi olmuş. Kaç gün yanına yaklaştırmadı bizi. Balaçkadık Bundan önceki teknesiyle. Tekne dediysek pancar motorlu bir sandal işte. O motoru çevirirdi kabire. O da durmadan bozulurdu. Hadi bağırış çığırış o tamir edilir. Daha çok da tamir ettirilir. Bir batırtı gürültüydü ki anlatmakla bitmez. Hazaros Çerkezyan Nina, Janina, HANIK Nina, E JANIK NINAR E NINAR, AUKCHATAN HAZI TAPAR, VAMME KONZE KISNA KAM, AUKCHATAN Jannina, Jannina, nuri nuri eger shale shabi gakere, nuri nuri inch guzer, gatago buts yek guzem, chalha buts habit guzem, yerkan guzam ber guzem, amberu zan trev guzel, vormeru zaktam azhiyan se vicni varzvi. Ah minar, jannina, hanilina reninna, jannilina Ofçe oh, tar nazid apar, odne godrik is nakar. Ofçe oh, tar nazid apar, odne godrik is nakar. Ahminal, Bir gün tanes tezid, A minnar minnar hanig ninare ninna janig ninare ninna obche tarazi tak tak tak tak tak Chandranadi büyük bir hayali vardı. Uluslararası bir kumarbaz olmak ve Grand Toilet giyinerek kumarhanelere dalıp çıkmak bu çocukluktan kalma bir erkeklik düşü gibi bir şeydi Maverik gibi bir adam olarak hayal ederdi kendini Böyle siyahlar içinde Yerek cebinde köstekli saati Başında geniş kenarlı şapkası O haliyle büyük kumarhanelere girdiğinde Bütün büyük kumarbazlar onu tanıyor Ve birbirini dürterek Hrant gelmiş diye fısıldaşıyorlar Masalardan birine oturuyor Oynuyor ve kazanıyor Olay oluyor Herkes onu konuşuyor Pat üç gün sonra başka bir yerde ortaya çıkıyor, yine oynuyor, yine olay yaratıyor. Yine bütün şehir onu konuşuyor ve böyle böyle bir efsane haline geliyor. Bu efsane kuvarbazı Hrant Dink. Hayalini son derece sinematografik anlatırdı. Her anını yaşayarak anlatırdı ve o sırada tam anlamıyla çocukluğuna geri dönerdi Hrant Et mahcup yan. Aşka inanırdı babam. Gerçek aşka. Ve bu konuları onunla konuşabilir, paylaşabilirdim. İlk defa ortaokuldayken biriyle çıkmış. Gidip hemen söylemiştim babama. Bana her şeyini anlat. Hiçbir gizlimiz olmasın demişti çünkü bana. Hiç unutmam. Bir yaz benim sevgilim uzağa gidiyordu. Ben de çok ağlıyordum evde. Babam dayanamayıp babamı aradı dostan. Bir çarşamba gecesiydi. Biz adadaydık. Babam çıktı geldi hemen. Salonda oturuyorduk. Geldi yanıma oturdu. Kafamı kucağına koydu. Ağla kızım ağla. Geçecek ağladıkça dedi bana. Ben bunun üzerine hıçkırarak ağlamaya başladım tabii. Sonra biraz anlat bana istersen neler hissettiğini dedi. Kendini ona çok mu ait hissediyorsun? diye sordu yok dedim başımı kaldırdım. öyle bir şey hissetmiyorum dedim bunu duyunca çok rahatlamıştı babam çünkü onun aşk tanımına göre kendine aşık olduğun kişiye ait hissetmen gerekirdi ciddiye alınacak bir durum olmadığını anlamıştı Oznes batmadan, nekini neresiş ne zar Yer taspari ne ne Yer Türçü aşkı yer nere ka uzak var biz palevata Uru var Şirçilas karınlar, yergin elkan ah var Urvar biz yeriz ama biz, hadi Aşık D'lerden sonra Sera alıyor sözü. 19 Ocak'tan sonra bir süre hiç rüya görmedim ben. Halbuki çocukluğumdan beri çok rüya görürdüm ve rüyalarımı da hep hatırlardım. Sonunda birkaç gün sonra ilk rüyamı gördüm. Babam zili çaldı ve eve girdi. Hepimiz şaşkındık. Biz konuşmadan o girdi lafa ve yerde yatanın kendisi olmadığını bir yerde saklandığını söyledi. Rüyamda olmasını dilediğim şey olmuştu. Babam ölmemişti. Yaşıyordu. Birkaç kere daha bu tür rüyalar gördüm. Sonra aylar hatta yıllar geçer oldu ki artık rüyalarım da benimle zıtlaşmaya başladı. Babamı görür ama sesini duyamaz oldum. Artık hayatımda renk yok. Sadece siyahlık görüyorum. Hayatımızdaki tek rengimiz babamın çok sevdiği noramız. Ve tanışamadığı Naremiz Narenin doğumunda babam hariç Hepimiz hastanedeydik Gözlerimiz onu arıyordu Sanki koridorlarda halay çeke çeke Nora Nare Hoy Nare diye gelecekti Ama olamadı Üstelik torun Nora yalnız da değil Yakında ikinci torun Nare de geliyor Gerçi ben Nare diye erken ötüyorum Çünkü babası başka bir isimde ısrarlı Karuna diye bir isim uydurmuş. Karun'un Bahar yani ardına bir A ekleyip Feminen yapmış. Kendince yeni bir kız ismi üretmiş. İlle de Karuna olacak diyor. Ama pes etmiş değilim. Babiklik, dedelik hakkım var ve torunumun adını Nare koyduğumak için her türlü entrikaya başvurup elimden gelen tüm Hinoğlu Hin baskıları uygulayacağım. Üstelik şimdiden Kendime beste de hazırlamış durumdayım. Nora'yı ve Nare'yi birlikte severken, Nora, Nare, Hoy, Nare diye halay da tutacağım. Hrant. Tedirginliği. 19 Ocak 2007 Başlangıcında Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla şişli Cumhuriyet Savcılığınca hakkımda başlatılan soruşturmadan tedirginlik duymadım. Bu ilk değildi. Benzer bir davaya zaten Urfa'dan aşinaydım. 2002 yılında Urfa'da gerçekleşen bir konferansta yaptığım konuşmada, Türk olmadığımı... Türkiye'li ve Ermeni olduğumu söylediğim için, Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla üç yıldan beri yargılanıyordum. Duruşmaların gidişatından dahi habersizdim. Hiç ilgilenmiyordum. Urfa'dan avukat arkadaşlar gıyabımda yürütüyorlardı celseleri. Şişli savcısına gidip ifade verdiğimde de hayli umursamazdım. Sonuçta yazdığıma ve niyetime güveniyordum. Savcı, yazımın sadece bir başına hiçbir şey anlaşılmayan o cümlesini değil, yazının bütününü değerlendirdiğinde, benim Türklüğü aşağılamak gibi bir niyetimin bulunmadığını kolaylıkla anlayacaktı ve bu komedi de bitecekti. Soruşturma sonunda bir dava açılmayacağına kesin gözüyle bakıyordum. Kendimden emindim. Ama hayret işte, dava açılmıştı. Yine de iyimserliğimi kaybetmedim. O kadar ki telefonla canlı olarak bağlandığım bir televizyon programında beni suçlayan avukat Kerinç size çok heveslenmemesini, bu davadan herhangi bir ceza yemeyeceğimi, eğer ceza alırsam bu ülkeyi terk edeceğimi dahi dile getirdim. Kendimden emindim. Gerçekten yazımda Türklüğü aşağılamak gibi bir niyetim ve kastım hiç ama hiç yoktu. Dizi yazılarımın tamamını okuyanlar bunu çok net olarak anlayacaklardı. Nitekim işte bilirkişi olarak tayin edilen İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan üç kişilik heyetin mahkemeye sunmuş olduğu raporda bunun böyle olduğunu gösteriyordu. Endişelenmem için bir sebep yoktu. Davanın şu ya da bu aşamasında muhakkak yanlıştan dönülecekti ama dönülmedi. Savcı bilirkişi raporuna rağmen cezalandırılmamı istedi. Ardından da hakim altı ay mahkûmiyetime karar verdi. Mahkûmiyet haberini ilk duyduğumda kendimi dava süresi boyunca beslediğim ümitlerimin acı tazciki altında buldum. Şaşkındım. Kırgınlığım ve isyanım had safhadaydı. Bak şu karar bir çıksın, bir beraat edeyim, siz o zaman... Bu konuştuklarınıza, yazdıklarınıza nasıl pişman olacaksınız diye dayanmıştım günlerce, aylarca. Davanın her celsesinde, Türk'ün kanı zehirlidir dediğim dile getiriliyordu gazete haberlerinde, köşe yazılarında, televizyon programlarında. Her seferinde, Türk düşmanı olarak biraz daha meşhur ediliyordum. Adliye koridorlarında üzerime saldırıyordu faşistler, ırkçı küfürlerle. Pankartlarla hakaretler yağdırıyorlardı. Yüzlerceyi bulan ve aylardır yağan telefon, e-mail, mektup tehditleri her seferinde biraz daha artıyordu. Tüm bunlara yağ sabır çekip, beraat kararını bekleyerek dayanıyordum. Karar açıklandığında, Nasıl olsa gerçek ortaya çıkacak ve bu insanlar yaptıklarından utanacaklardı. Ama işte karar çıkmıştı ve tüm ümitlerim yıkılmıştı. Gayrı bir insanın olabileceği en sıkıntılı konumdaydım. Hakim Türk milleti adına karar vermişti ve benim Türklüğü aşağıladığımı hukuken tescillemişti. Her şeye dayanabilirdim ama buna dayanmam mümkün değildi. Benim anlayışımla bir insanın birlikte yaşadığı insanları etnik ya da dinsel herhangi bir farklılığı nedeniyle aşağılaması ırkçılıktı ve bunun bağışlanır bir yanı olamazdı. İşte bu ruh haliyle kapımda hazır bekleyen ve daha önce dile getirdiğim gibi ülkeyi terk edip etmeyeceğimi teyil etmek isteyen basın ve medyadan arkadaşlara şu açıklamada bulundum. Avukatlarıma danışacağım, Yargıtay'a da temyize başvuracağım ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gideceğim. Bu süreçlerden herhangi birinde aklanamazsam ülkemi terk edeceğim. Çünkü böylesi bir suçla mahkum olmuş birinin benim kanaatimce aşağıladığı diğer yurttaşlarla birlikte yaşama hakkı yoktur. Bu sözleri dile getirirken yine her zamanki gibi duygusaldım. Tek silahım samimiyetimdi. Ama gelin görün ki, beni Türkiye insanının gözünde yalnızlaştırmaya ve açık hedef haline getirmeye çalışan derin güç, bu açıklamama da bir kulp buldu ve bu kez de yargıyı etkilemeye çalışmaktan hakkında dava açtı. Üstelik bu açıklamayı tüm basın ve medya vermişti ama onların gözüne batan ille de Agos'takiydi. Agos sorumluları ve ben... Bu kez de yargıyı etkilemekten yargılanır olduk. Kara dedikleri bu olsa gerek. Ben sanığım, bir sanıktan daha fazla kimin yargıyı etkilemeye hakkı olabilir ki? Ama bakın şu komikliğe ki, sanık bu kez de yargıyı etkilemeye çalışmaktan yargılanıyor. İtiraf etmeliyim ki, Türkiye'deki adalet sistemine ve hukuk kavramına olan güvenimi fazlasıyla yitirmiş durumdayım. Nasıl yitirmeyim? Bu savcılar, bu hakimler, üniversite okumuş, hukuk fakültelerini bitirmiş insanlar, okuduklarını anlayacak kapasitede olmaları gerekmiyor mu? Ama gelin görün ki, bu ülkenin yargısı, birçok devlet adamının ve siyasetçinin de dile getirmekten çekinmediği gibi, bağımsız değil. Yargı, yurttaşın haklarını değil, devleti koruyor. Yargı, yurttaşın yanında değil, devletin güdümünde. Nitekim, şundan bütünüyle emindim ki, hakkımda verilen kararda, her ne kadar Türk milleti adına deniyor olsa da, şu açık ki, Türk milleti adına değil, Türk devleti adına verilmiş bir karardı bu. Dolayısıyla, avukatlarım yargıtaya başvuracaklardı, ama bana haddimi bildirmeye karar vermiş derin güçlerin, orada da etkili olmayacaklarının garantisi neydi? Hem sonra zaten Yargıtay'dan hep doğru kararlar mı çıkıyordu? Azınlık vakıflarının mülklerini ellerinden alan haksız kararlara aynı Yargıtay imza atmamış mıydı? Nitekim işte başvuruda bulunduk da ne oldu? Yargıtay başsavcısı tıpkı bilirkişi raporunda olduğu gibi suç unsuru bulunmadığını belirtti ve beraatimi istedi ama Yargıtay yine de beni suçlu buldu. Ben yazdığımdan ne kadar eminsem, Yargıtay Başsavcısı da o kadar okuyup anlamadığından emindi ki, karara itiraz etti ve davayı genel kurula taşıdı. Ama ne diyeyim ki, bana haddimi bildirmeye soyunmuş olan ve muhtemelen de davamın her kademesinde bilemeyeceğim yöntemlerle varlığını hissettiren o büyük güç, işte yine perde arkasındaydı. Nitekim genel kurulda oy çokluğuyla benim Türklüğü aşağıladığım ilan edildi. Şu çok açık ki, beni yalnızlaştırmak, zayıf ve savunmasız kılmak için çaba gösterenler, kendilerince cemuratlarına erdiler. Daha şimdiden topluma akıttıkları kirli ve yanlış bilginin tesiriyle, Hrant Dink'i artık Türklüğü aşağılayan biri olarak gören ve sayısı hiç de az olmayan önemli bir kesim oluşturdular. Bilgisayarımın güncesi ve hafızası bu kesimdeki yurttaşlar tarafından gönderilen öfke ve tehdit dolu satırlarla yüklü. Bu mektuplardan birinin Bursa'dan postalandığını ve yakın tehlike arz etmesi açısından da hayli kaygı verici bulduğumu ve tehdit mektubunu Şişli savcılığına teslim etmeme rağmen bugüne değin herhangi bir sonuç alamadığımı yeri gelmişken not düşeyim. Bu tehditler ne kadar gerçek, ne kadar gerçek dışı. Doğrusu bunu bilmem elbette mümkün değil. Benim için asıl tehdit ve asıl dayanılmaz olan, kendi kendime yaşadığım psikolojik işkence. Bu insanlar şimdi benim hakkımda ne düşünüyor sorusu asıl beynimi kemiren. Ne yazık ki artık eskisinden daha fazla tanınıyorum ve insanların, aa bak bu o Ermeni değil mi diye bakış fırlattığını daha fazla hissediyorum ve refleks olarak başlıyorum kendime, kendim işkenceye. Bu işkencenin bir yanı merak, bir yanı tedirginlik, bir yanı dikkat, bir yanı ürkeklik, tıpkı bir güvercin gibiyim. Onun kadar sağa, soluma, önüme, arkama göz takmış durumdayım. Başım onunki kadar hareketli ve anında dönecek denli de süratli. Ne diyordu Dışişleri Bakanı Abdullah Gül? Ne diyordu Adalet Bakanı Cemil Çiçek? Canım, üç yüz birin bu kadar da abartılacak bir yanı yok. Mahkum olmuş, hapse girmiş biri var mı? Sanki bedel ödemek sadece hapse girmekmiş gibi. İşte size bedel! İşte size bedel! İnsanı güvercin ürkekliğine hapsetmenin nasıl bir bedel olduğunu bilir misiniz siz? Ey bakanlar! Bilir misiniz? Siz... Hiç mi güvercin izlemezsiniz? Kolay bir süreç değil yaşadıklarım ve ailece yaşadıklarımız. Ciddi ciddi ülkeyi terk edip uzaklaşmayı düşündüğüm anlar dahi oldu. Özellikle de tehditler yakınlarıma bulaştığında. O noktada hep çaresiz kaldım. Ölüm kalım dedikleri bu olsa gerek. Kendi irademin direnişçisi olabilirdim ama herhangi bir yakınımın yaşamını tehlike altına atmaya hakkım yoktu. Kendi kahramanım olabilirdim ama bırakın yakınımı, herhangi bir başkasını tehlikeye atarak yiğitlik yapmak hakkına sahip olamazdım. İşte böylesi çaresiz zamanlarımda ailemi, çocuklarımı toplayıp onlara sığındım ve en büyük desteği de onlardan aldım, bana güveniyorlardı. Ben nerede olursam, onlar da orada kalacaktı. Gidelim dersem, geleceklerdi. Kalalım dersem, kalacaklardı. İyi de, gidersek nereye gidecektik? Hermenistan'a mı? Peki, benim gibi haksızlıklara dayanamayan biri, oradaki haksızlıklara ne kadar katlanacaktı? Orada başım daha büyük belalara girmeyecek miydi? Avrupa ülkelerine gidip yaşamak ise hiç harcım değildi. Şunun şurasında üç gün batıya gitsem, dördüncü gün artık bitse de dönsem diye sıkıntıdan kıvranan ve ülkesini özleyen biriydim. Oralarda ne yapardım? Rahat bana batardı. Kaynayan cehennemleri bırakıp hazır cennetlere kaçmak her şeyden önce benim yapıma uygun değildi. Biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlardık. Türkiye'de kalıp yaşamak, hem bizim gerçek arzumuz, hem de Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren, bize destek çıkan, binlerce tanıdık, tanımadık dostumuza olan saygımızın gereğiydi. Kalacaktık ve direnecektik. Bir gün gitmek mecburiyetinde kalırsak ama, tıpkı 1915'teki gibi çıkacaktık yola, atalarımız gibi, nereye gideceğimizi bilmeden, yürüyerek yürüdükleri yollardan, Duyarak çileyi, yaşayarak ızdırabı, Öylesi bir serzenişle işte terk edecektik yurdumuzu. Ve gidecektik yüreğimizin değil ama, Ayaklarımızın götürdüğü yere, her neresiyse. Dillerim böyle bir terk edişi hiç ama hiç yaşamak mecburiyetinde kalmayız. Yaşamamak için fazlasıyla umudumuz, Fazlasıyla da nedenimiz var zaten. Şimdi artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyorum. Bu dava kaç yıl sürer bilemem. Bildiğim ve beni bir miktar rahatlatan gerçek şu ki, hiç olmazsa dava bitene kadar Türkiye'de yaşamaya devam edeceğim. Mahkemeden lehime bir karar çıkarsa kuşkusuz çok daha sevineceğim ve bu da demektir ki artık ülkemi hiç terk etmek zorunda kalmayacağım. Muhtemelen 2007 benim açımdan daha da bir zor bir yıl olacak. Yargılanmalar sürecek, yeniler başlayacak. Kim bilir daha ne gibi haksızlıklarla karşı karşıya kalacağım. Ama tüm bunlar olurken şu gerçeği de tek güvencem sayacağım. Evet, kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim. Ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz güvercinler kentin ta içlerinde insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler evet biraz ürkekçe ama ve birileri o güvercine dokundu daha okul yıllarından itibaren beni koruyan kollayan da hıran bu hep böyle oldu bize fazla bir şey anlatmazdı. Sorunlarını kendi hallederdi çünkü o büyüktü. Biz kendi sıkıntılarımızı onu anlatırdık. Üçümüzün de ayrı ayrı arkadaş grupları vardı. Ama Hrant'ın daha çok arkadaşı vardı. Uzun boyluydu. Çok sağlam ve atletik yapılıydı. Tam bir ağabeydi. Bana sahip çıktığını hiç belli etmezdi. Benimle ilgilenmez gibi yaparak ilgilenirdi. Daha 3 yaşında olduğum için herhalde bunu çaktırmadan yapardı. Benimle daha çok yemekhanede, çamaşırhane çalışan kadınlar ilgilenirdi o zamanlar. Ama hamam günleri hırandı yıkardı beni. Çünkü ben başkasına müsaade etmezdim. Abim beni çok yıkadı. Bense konu bir kez. 23 Ocak 2007'de. yours öldürülüşünün 6. yılında şöyle sesleniyordu konuşmasının sonunda Raquel Dink Türkiye'nin sevgili insanları sağımızdakine solumuzdakine rahatsızlık vermeden ötekileştirmeden buradayız adalet borcumuzu hatırlayarak buradayız sevgimizi umudumuzu hatırlayarak buradayız yataklarında sevdiklerinin elini tutarak ölme fırsatı ellerinden alınanların anısına buradayız acımızla, onurumuzla buradayız doğruluk ve adalet için buradayız birbirimize, hikayelerimizi anlatmak ve anlamak için de buradayız hep burada olacağız, birlikte olacağız biz de diyoruz ki biz de buradayız Ahbarik aynı kültürden gelen halkların kardeşliğiyle hikayeler anlatmak ve anlamak için adalet ...ve barış için. İyi geceler Radyo 1959 dostları. Sizi az sonra... ...D.C. Nihan'ın... ...naif ellerine teslim ediyorum. Değerli bestecimiz... ...Udi Hrant'ın hem sözünü... ...hem müziğini yaptığı... ...bize armağan ettiği... ...bir aşk şarkısı var. Sırdis Vırakarmıga. Onu söyleyelim istersen.